isterim Müslümanlar ifadede ve istifadede inayeti ilahi bizlerle beraber olsun. Bundan sonraki derslerde inşaAllahü Teala ala kaderil imkan münasebet kurabildiğim nispette erkan İslamiyeyi anlatmaya çalışacağım. İmkan elverir, anlatma imkanı olursa inşallah, daha sonra İslam'ın içtimai, iktisadi ve siyasi yönlerini de teker teker bu mevize silsilesi içinde takdimi düşünüyorum. Khususuyla bu kürsüye geldikten sonra daha ziyade üzerinde durduğum mevzular imanın erkanı oldu. Onu da baştan alıp anlatamamıştım. Baştan devam ede geldiğim, buraya kadar devam ettirebildiğim yerden başlayıp devam etmiştik. Yanılmıyorsam Kur'an-ı beyanla başlamıştık burada. Ama daha evvel takip edenler bilirler. İmanın altı erkanı, İslam'ın beş rüknü ve sonra da gerektiği gibi inanma ve bunu pratik hayata dökme, bütün bunları şuur uyanıklığı iç aydınlığı içinde yapma ihsan şuuru içinde yapma kısaca üç husus olarak kanaatta tasavvurda taakkulde amelde ve şuurda üç husus olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Cibril hadisinde bu işe parmak basıyor anlatıyor yer yer anlatmışlardır ben de mükerreren anlatmışımdır bir kere daha o hususa dikkatinizi çekeceğim. Hadisi şerif kütübü sittenin hepsinde hemen hemen biraz farklı anlatılır. Müslim ve neseyinin anlatış tarzı birbirine yakındır. Şanlı halife-i ruhi zemin Hazreti Ömer radıyallahu an Hazretleri buyurur ki, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la Saadet Meclisi'nde oturuyorduk. Dışarıdan birisi girdi içeriye bembeyaz elbiseler içinde, simsiyah saçlı, Medine'li olmadığı belliydi. Fakat üzerinde hiç yolculuk eseri de yoktu. Resul-i Ekrem Vesselam'ı sordu, yanına yaklaştı, diz dize verdi ve sonra ''Ekbirni anil İslam'' dedi. ''Ya Muhammed bana İslam'ı anlat, ya Muhammed bana imanı anlat, ya Muhammed bana ihsan'ı anlat'' dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem teveccüh eden her soruya cevap veriyordu. İman nedir? Buhari'de mel iman şeklindedir. Müslim'de akbir nanil iman. İman en tؤmen billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi ve'l-yevmi'l-ahiri ve'l-kaderi hayrihi ve şerrihi buyurdu Allah Resulü. İman Allah'a, meleklere, kitaplara, ahiret gününe, başuba ölüme ve kadere, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına inanmandır. Sadak da dedi doğru söyledim. Öyle anlaşıldı ki bu öğrenmek için sormuyor. Öğretmeye vesile olmak için soruyor. İşte bu husus dikkatini çeken Hazreti Ömer diyor ki biz de hayret ettik. Soru soruyor sonra da tasdik ediyor. Buradan isabetli cevabını alınca Mel İslamu ya Muhammed dedi. İslam nedir? An teşhidden la ilahe illallah ve anna Muhammed an Rasulullah. Ve tekiy ma salat ve teati zakaat ve tussum ramazan ve tujj İslam mutlakın maabud olduğuna şahadet etmen. Asarıyla, sanatıyla kendisini tanıttırmaya mukabil bir dellal halinde onu bize tanıtan Hazreti Muhammed'in elçi olduğuna şehadet etmen, sallallahu aleyhi ve sellem, namazını dosdoğru yerine getirmen, zekatını tas tamam eda etmen, ve gücün yeterse hacca gitmen, İslam bundan ibarettir. Fatminkar cevabını alan il sadakte dedi doğru söyledim. Akhbirni ani'l ihsan. Bir de bu iki meselede işin derinliğini ifade eden imanda bu utlaşmanın ifadesi olan iç mürakabenin ifadesi olan Allah'la kavî münasebetin ifadesi olan Hadisin ifadesiyle Rabbini görüyor gibi ona kulluk yapmanın ifadesi olan ihsanı sordu. Akhbirni <gülüyor> ihsan. İhsanı da bana anlatır mısın? Allah Resulü ihsan nedir? Enta abdallaha kaenneke tura. <gülüyor> fe in lam takun turahu fe Allah'a karşı ubudiyetin, Allah'a karşı itaatin Hudu ve huşuğun Rabbini görüyor gibi eda edilecek. Sen onu görmüyorsan dahi o seni görüyor. Bu hava içinde kulluğunu eda etmenin ifadesi ihsandır. Veya böyle bir kulluk edasının adı ihsandır. Bu üç hususta icmalen bize anlatılan şeyler her mükellef müminin gücü yettiği kadar yapması gereken şeylerdir. Tasavvur ve akide, İslam bütünüyle pratik hayat ve sonra bunları uyanık şuur, aydın bir ruh olarak, tenevür etmiş bir ruh olarak yerine getirmez. Cenab-ı Hak bu mesaili, selaseyi kendi istediği şekilde edaya bizleri muvaffak kılsın inşaAllah-u Teala. Bunlardan bir hususu arz ettim. Üçüncü hususu, icmali manasıyla her defasında minbere çıktığımda size takdim ettim. İkinci husus üzerinde, ariz ve amik niyetindeyim. Dilediği kadar olacak. Rabbim anlattığım ve anlatacağım şeylerde beni tarfatü'l-ayn içinde nefsimle baş başa bırakmasın. Sizin anlamanız ve meseleyi şuur haline getirmenizi engel ve mani teşkil edecek bir hail bir perde yapma kötü durumuna beni düşürmesin. Sizleri de hüsnü istifadeye muvaffak kılsın inşallahü teala. İslam... Kelime-i şehadetten ibarettir. Eşhedü ile ifade ederseniz bu kelime-i olur. La ilahe illallahla başlar iseniz buna da örf-i nasta, örf-i ulema kelime-i tevhid denir. Hangi şekliyle ele alırsanız alınız İslam'ın beş erkanının birincisidir. Biz bu meseleyi aynı zamanda Allah'a ve Resulullah'a iman bahsinde, Amentü'nün altı erkanı içinde de ele alıyoruz. Ama orada meselenin ayrı iki hususiyeti vardır. Bir Allah'a iman, Allah'a iman olarak anlatılır. İslam erkanında ise doğrudan doğruya izanı ı kalbe tercüman olma. Kainatı işhad ederek, vücudun zerrelerini şahit göstererek gürleyerek, içten getirerek, mabudu mutlakın maksudu bil istihgak olduğuna eşhedü en la ilahe illallah diyerek şehadet etmek vardır. İkincisi orada Resul-i Zişan Efendimizle beraber bütün peygamberlere iman vardır ve resul sözüyle anlatırız. Biz bütün şanı yücü elçilere de iman ettik. Burada ise doğrudan doğruya, bu elçilik ve elçiler manzumesinin kafiyesi olan, söz kendisinde biten, en nihayet sikkeyi basan, surrayı kesen, hükmeden bütün peygamberleri tasdik eden, doğruluğu bozulmamış şeylerin tasdik ilanıyla gelen, inhiraflar neticesi bozulmuş şeyleri tasih eden, Beşerin tekemmülatı içinde yeni şeyler getiren kamil dinle kamil nebi olarak kamil beşere peygamber olarak gelmiş hususi Hazreti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elçiliğine şahadet vardır. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Madem Adem'den ta Hazreti Mesih'e kadar bütün peygamberlerin peygamberliğinin şahididir Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Öyleyse biz en son elçinin elinden mi tutarız? Eteğine mi sarılırız? Arkasında kemerbeste yübudiyetle mi dururuz? Sen doğru söylüyorsun, seni tasdik ettik mi deriz? Ne dersek diyelim. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. <gülüyor> Zerratı vücudumuzda şehadet ederiz ki... Kainatın iftihar tablosu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ses kesen, söz kesen, nefes kesen en son Nebi. Allah bu ahdü peyman içinde bizleri haşr ve neşr eylesin. <Gülüyor> İslam'ın rükünü evveli kelime-i şehadet, rüknü sani namaz. Rüknü salis, hadisin ifadesine göre zekat. Rüknü rabi, oruç tutmak. Rüknü hamis, beşinci rükün, gücün yeterse hacca gitmek. Nedir İslam evvela onu? Az çok bilmek lazım. İslam, Hazreti Adem'le başlayan ilahi sistemin adı. Beşerin düşüncede, tasavvurda, pratik hayatta, iç âleminde her şeyini tanzim eden, ölçüye getiren, vazettiği mizan ve teraziyle tartan, kesen, biçen bir sistemin adı. Bu insanı yaratan, bir mekanizma halinde vaz eden, ona karşı büyük âlemi yaratan, makro âlemi yaratan, Hz. Allah'ın Celle Celaluhu, insanla kainat arasında kurduğu münasebet manzumesinin adıdır. Dünyevi ve uhrevi münasebetin adıdır. Ukba ile dünyanın omuz omuza gelişinin, muanaka yapışının, el sıkışının, müsafahasının adıdır. İslam, bütün hakareti ve cirminin küçüklüğü ile beraber Hatta cürmünün büyüklüğüyle beraber azamet ve na namütenahi olan Allah'la münasebetinin adıdır. İçinde derinleştiği nisbette insan adeta mütenahi bir mahiyet arz etmeye başlar. Bunun tarifini getiren İslam'dır. Ve bu tarif nebinin dilinde ifadesini bulur. Bu işi Allah'ın Mustafa'sı olan Hazreti Adem başlatmıştır. Ona Safiyullah demişlerdir. Bu mutavaat haline gelince, yani kaynayıp kaynayıp da kendi kendine kaymak haline gelince, nebiler manzumesinin sonunda Ademle Safi diye başlayan peygamberlik zinciri karşımıza Mustafa halinde çıkmıştır. Hz. Nuh ve umirtu en ekûne mine'l-müslimîn diyordu, senin dediğin, diyeceğin söz bu. Ben Müslüman olmakla emrolundum. Farklı bir şey yok. Hazreti İbrahim ve İsmail, beşerin kıyamete kadar küblegâhı olan, Sidretül Müntaaya kadar meleklerin metafı bulunan, Beytullah'ı taş, taş üstüne koyup yaparken, yine senin söyleyeceğin sözü söylüyorlardı. Rabbena vec'alna muslimin lekave min Ben umumlamına şöyle şöyle diyeyim. Rabbena vec'alna muslimin lek. Amin. Bizi sana teslim olanlardan kız Rabbim. Rabbena <gülüyor> vec'alna muslimin lek ve min zurriyetina. ve oğlumu Zürriyetimi, ahfadımı sana zimamı teslim etmiş olanlardan kıl. Amin. Hazreti Yusuf ne diyordu? Nazır olduktan sonra kardeşlerini ciddi bir sıkıntıdan kurtardıktan sonra babası büyük peygamber Yakuba ulaştıktan sonra şanlı altın bir peygamber babadan evlada altın bir halka veya altın halkalar Mecmuası Nebi Hazreti Yusuf maddi manevi her şeyi ihraz ettikten sonra ne diyordu? Hazreti Yusuf'un mazhariyetini elde etmiş ikinci bir insan bulmak çok zordur. Onun durumunu anlatırken Allah Resulü inne kerimebni kerimebni kerimebni kerim Yusuf ibni Yakub ibni İshak ibni İbrahim buyuruyordu. Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim kimdir biliyor musunuz? Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'ın oğlunun, Yakub'un oğlunun oğlu Yusuf. En kerim budur diyordu. Zira bütün abav ecdadı peygamber olarak geliyordu. Maddi, manevi bütün müstesna durumları nefsinde toplayan Hazreti Yusuf son söz olarak ne söylüyordu? beni Müslüman ve Salihin. Allahım beni Müslüman olarak vefat ettir. Salihler zümresine ilhak buyur. En son arzu bu. Allah'a gönül vermiş, lika ilahi özleyen bir gönlün ideal düşüncesi budur. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve salihlere ilhak buyur Allahım. Demek ki sen estemtu dediğin zaman teslim oldum. Zimamı Allah'a teslim ettim. Bu işin beşer arasında zimamdarlığını peygamberlere teslim ettim derken Hazreti Adem'in söylediği, Hazreti Nuh'un söylediği, peygamberler babası Halilur Rahman'ın söylediği, Melik Hazreti Yusuf'un söylediği Maddi manevi sultanlar, sultanı fahri kainatın söylediği sözü söylüyorsun. Bu çok eski, çok kadim, Allah'a karşı bir ahdü peymanın ifadesidir. Bir söz verişin ifadesidir. İslam bir inkiyattır, teslimdir, zuhur olmasın. İstislam diyelim buna. Onun için Allah Resulü Hiraklius'e gönderdiği mektubun bir noktasında işi şöyle noktalıyor. Eslim teslem. Allahu ecreke merreteyn. Eslim teslim, İslam'a gir. Allah'a teslim ol. Zimandarlığı Nebisi'ne teslim et, ta selameti bulasın. Şu korkunç mevceler içinde... Bir vapurla zahiri selamete çıkarken işin kaptanlığını peygambere bırakma. Bu işte rehberliği Allah'a verme. Bırak vapuru o yürütsün. Bırak pusulayı o yerleştirsin. Sen kendini rahatlıkla o vapurun içine at oturmaya bak. Allah'a teslim ol ta selameti bulasın. Eslim teslim yu'tikallahu ecreke merreteyn. Allah iki kat sana mükafat verecektir. Bu sözün hususiyeti var yalnız. Baştakilere bu. İdare edenlere bu. Raiyete A'ya değil raiye sultana hakime bu söz. Zira baştaki Müslüman olursa tebaa ona uyacak. Böylece hem kendi Müslümanlığının mükafatını hem de tebaa ve raiyetin mükafatını alacak. Ve inta velleyte fe inma aleike isme'l erisiyn Süryanice veya İbranice bir kelime değişik şekillerde rivayet ediliyor. Şayet yüz çevirirsen şayet hakk'a karşı kulağını tıkarsan Irak rüse diyor. Sen başta olduğu için senin Müslümanlığı nasıl başkalarının Müslümanlığına vesile. Öyle de küfrün, dalaletin ve küfranın başkalarının bocalamasına vesile olacaktır. Bina analeyh vizrinle beraber başkalarının günahını taşıyacaksın. Bu raiye, bu hakime, kaymakamdan devlet reisine karşı bütün mes'urlara tevcihi kelamdır. Fe inne aleyke ithm veya erisiyin veya ersiyin. Aslin teslim. İslamaz İmam'ı teslim et, selameti bul. İslam bir inkiyattır. İnsanın düşüncede, tasavvurda, amelde, pratik hayatta Allah'a teslim olması demektir. قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِهِ وَمَحْيَاءَ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِكَ لَهُ ve bızalık ömer tu ve ana övelü Müslüman. Sıdık Allahü Azim. Habib Zişanım söyler Ne söyleyecek? Adem'in Nuh'un söylediği sözü söyleyecek. İnna Salati benim namazım. Vernüsü ki bütün ibadeti taatım. Allah'a karşı menasik olarak yapacağım her şeyim. Wa ma hayatım. Wa ma matülüm. Hayat ve ölümün zimamdarlığı, o da Allah'a ait. Lillahi <gülüyor> Rabbil Alemin. Rabbil Alemin olan Allah'a aittir. Bütün kevn-ü fesadı elinde tutan Allah'a teslim olma. Bütün dünya ve ukbanın zimam elinde olan Allah'a teslim olma. <gülüyor> Sistemden, sistemlerden, zerrata kadar her şeyi sevk ve idare eden tedbir ve tedbirine bakan Allah'a teslim olma. Lillahi Rabbil Alemin. Kim? La şerikele. Onun eşi ortağı yoktur. Daire-i uluhiyetinde tektir. Daire-i bir hem ta eşsiz ziddi yoktur. Ve bizalike umirt. İşte ben bununla emrolundum. De ki ben bununla emrolundum. Ve ana evvelül İçinizde ilk defa teslim olan, Müslüman olan, Allah'ın söylediği şeyleri kabul eden ve yaşayan da benim. Bunu öğretiyor resul Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme. İslam bir inkiyat ve teslimdir. Biz bu inkiyat ve teslimi nebilerle öğreniriz. Nebilerin arkasından giden talihli insanlar, aklına uyanlar, felsefi demagojilerle meselelerini halle çalışanlar, felsefi muhalata bataklığından çıkamayanlar, dünyanın en zavallı insanları. Nebiler alemine teveccüh etme, bütün muamma kendi kendine çözülecek Allah'ın tevfikiyle. İnsan nebilere muhtaç olduğu için Allah ne zemin ne zaman boş bırakmamış. Nereye giderseniz gidiniz... Tarihe binip hangi devre aşarsanız aşınız bir nebinin ses ve soluğunu duyacaksınız. Kur'an haber veriyor. Velakad ba'atna fi kulli ummetin Allah ve Kasem olsun ki her ümmetin içinde bir nebi gönderdik. Bir resul gönderdik onlara. Allah'a kulluk yapsın, tağutlardan iştirab etsinler. Beşere tapmasınlar. Beşeri şeylere de tapmasınlar. Totemlerin arkasından gitmesinler. Mahmutlaştırılan insanlara bel bağlamasınlar, boyun bükmesinler. Allah'a kulluk yapsın ve bütün tağutları başlarından atıversinler. İslam bir inkiyattır dedik. Biz bu inkiyadı nebilerden öğreneceğiz. Boş bırakmamak için Allah her millet içinde nebi zuhur ettirmiş. Her millet içinde bir peygamber yaratmış. Ve in min ummetin illa halâ fîhâ nezîs. Hiçbir millet yoktur ki içinde bir nebi zuhur etmesin. Ve bütün bunlar o milletin diliyle Allah'ın emirlerini tebliğ etmişlerdir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Heç bir peygamber göndermedik ki kendi cemaatinin diliyle onu peygamber kılmış olmayalım. Ta halk anlasın. Arap'ın içinde zuhur eden Nebi Arapça konuşuyordu. Son peygamber Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam muhal farz. Türklerin içinde zuhur etseydi Türkçe konuşacaktı. O meseleyi karıştırmıyoruz. Ayrı bir mevzu. Hangi peygamber nerede zuhur ederse içinde zuhur ettiği milletin dilini konuşacaktır. Li yine lahum. Ta her mesele herkese ap açık anlatılmış olsun. Ta her şeyi vuzuhu ile onlara beyan etmiş olsun. Beşer nebilerin arkasında anlayacağı şeyi anlar. Nebinin arkasına takılmayan Nebiden öğrenmeyen, ne Allah'ı öğrenebilir, ne hayatı öğrenebilir, ne cennete giden yolu öğrenebilir, ne de inandığı şeyin tasavvuruna, belki taakkul olur, tasavvuruna akıl erdirebilir. Dolayısıyla içine girdiğim bir hususu yine dolayısıyla anlatmış olayım. Sen kainattaki bizim ifademizle, tefahüsünle, İçten içe araştırmaya kendini verip araştırmaya koyulup araştırmanla Allah hakkında bir kanata sahip olabilirsin bir yaratıcı vardır diyebilirsin fakat senin sözün Nevfel İbni Veraka'nın düşüncesinden ileriye gitmez Hazreti Ömer'in amcazadesi Zeyd'in düşüncesinden ileriye gitmez başka haniflerin değişinden ileriye gitmez senin sözünün daha ileriye gidebilmesi için tarifi, tasviri peygamberden alman lazım. Bir yaratıcının mevcudiyetine inanabilirsin. Nasıl? Sen, ben, bir kısım arkadaşlarımızla beraber içinde bulunduğumuz bir binada oturuyoruz. Kapının, topmağının tak tak diye kapıya vurduğunu duyduk. Ve hepimizin aklına gelen ilk şey şudur kapının derasında birisi var, tokmağa vuruyor. İşte aklın bileceği şey bu kadardır. Eflatun'un mağaranın içindeki adamları gibi akla gelecek şey sadece bundan ibarettir. Görebildiği, duyabildiği, tasavvur edebildiği kadar bir şey görebilir, duyabilir, tasavvur edebilir. Kapının önünde birisi vardır. Nasıl birisidir? Tokmağa dokunacak birisi. O kadar ki ritmik olarak dokmağa dokunuyor. Bu şiirimsi vuruştan anlıyoruz ki şuurlu birisi var burada. Ondan sonra düşüneceğiniz her şey boş hülyalardan ibarettir. İki tane eli vardır, bir tane ayağı vardır, üç tane gözü vardır, beş tane kulağı vardır. Ne derseniz deyiniz yalan yanlış şeyler söyleyeceksiniz. Ancak birisi dışarıdan içeriye girecek. Size diyecek ki Kapının tokmağına dokunan birisini duydunuz ya, ben şimdi onun yanından geliyorum. Ben onu gördüm. Azameti şöyle, cesameti şöyle, sıfatları şöyle, isimleri şöyle, sizden istediği şöyle, size vereceği şeyler de şöyle diyecektir. Siz yanından gelen bu zatı dinledikten sonra, aklınızda içine girdiğiniz yolda varmanız gereken uska varmış olacaksınız. İşte müminlerin yolu ikinci şık. Felsefenin yolu birinci şık. Kainat yaratılmış bir kitap halinde enzarı aleme konmuştur. Esrarengiz şeyler birbirini takip etmektedir. Vardır bu olup biten şeylerin verasında bir sır. Bunları eviren ve çeviren bir güç, bir kuvvet vardır. Siz nebinin sesle soluğuna kulak vermezseniz felsefeci gibi yapacağınız şey şu olacaktır eflatunculuğun neoplatonizm haline gelmesine kadar bütün tasavvurlarında gördüğümüz gibi bir ruhi külli vardır her şeyi idare eden okula aşere vardır her şeye hükmeden sari ruhlar vardır her şeyi idare eden maddenin içinde bir güç vardır bin tane on bin tane zuhur edecek değişik tasavvurlarla efkarınızı teşviş edecek tasavvur adına Babil Kulesi gibi bir şey karşınıza çıkaracaklardır. Bu işin yanılmamazlığının ifadesi. Bu işte daha doğrusu sırat-ı müstakimin ifadesi. Nebinin sözüne kulak vermen. Bu kainattaki binlerce tarraka ile mevcudiyetini size ve bize hissettirmek isteyen Allah Celle Celaluhu. Acaba nasıl bir varlıktır? O kemmiyet ve keyfiyetten münezzehtir. Nebinin ölçüleri içinde kullama fatara balik fellahu taala vera Aklınıza gelen her şeyin verasındadır Allah. Ne düşünürseniz düşününüz ötesine gitmeniz lazım. Öteye gidin yine ötesine gitmeniz lazım. Veya kullama fatara bi balik fellahu taala gayru Aklına ne gelirse Allah onun gayrısıdır. Zatını düşünemezsiniz. Sıfatta hayrete dalacaksınız. Esmasıyla bileceksiniz. Emirlerini şöyle idrak edeceksiniz. İstedikleri şundan ibaret, vereceği şeyler de şundan ibarettir. Bütün bunları Nebi'den öğreneceksiniz. Onun için Allah beşeri boş bırakmamış. Nebilerin rehberliği zayet Fikrimizi, kalbimizi, ruhumuzu ve umumi yaşayışımızı sırat-ı müstakimde Allah emin ve selamet içinde yürütmüştür. Böyle ahir ve akibet cümleye nasip ve müyesser tılsın Teala. Yorucu mevzuyla dolayısıyla alakalı. Anlama, kavrama, taakkül, aklı kullanma. Ayrı şey, tasavvur ayrı şey. Allah hakkında meseleyi ele aldığımız zaman o misalle anlatma lüzumunu duyduğum için ayrı bir vadiye sakmış oldum. Meselemiz İslam. İslam'ı peygamberlerden öğreneceğiz demiştik. Onun için her vadide Allah Celle Celaluhu bir şairi şehrimizin dediği gibi her tarafta yüz bin gedaiyilerini de. Hak kapısının dilencileri, acz ve fakrın temsilcileri, sızıntı hakikatının ifadesi. Hakk'a bağlı olma hakdan gelen, mahsulattan başka hiçbir sermayeye sahip bulunmadan ifade eden, nebiler kafilesine bağlı bulunma bizim sırat-ı müstakim'de yürümemizin teminatıdır. Hazreti Adem'le başlayan nebiler manzumesi şerefi ben Adem'le kemale ermiş ve inkişaf ettirilmiştir. Adem'de bütün hakikatlar tohum gibidir. Hazreti Nuh tarüşeyimler halinde başını topraktan dışarıya çıkarır. İbrahim'de filan, cemaatler filanlar haline gelmiş. Kabileler haline gelmiş, aşiretler haline gelmiş, fasileler haline gelmiş. Topluluklar teşekkül etmeye başlamıştır. Meyve vermeye başlamıştır içtimai bir bakıma. Ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da beşer tabakatı beşer sözüyle anlatılır hale gelmiştir. Bitmedi bu fikir silsilesi. Fakat ben bir gülün üstüne bir nokta koyup bir noktaya dikkatinizi rica edeceğim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam alem şumul bir peygamber. Ve ma erselnâke illâ rahmeten lil alamin. Seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdim diyor Allah. Seni bütün alemlere o kadar ki bir gün Cibril'e soruldu. Sen de bu umumi rahmetten istifade ettin mi ya Cibril? Evet ettim. Cibril de istifade ediyor. Düşünün sahanın genişliğini düşünün. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın manyetik alanını düşünün. Manyetik alan gibi nesebi gayri sahih kelimelerine kadar soğuk kaçtığını siz de hissediyorsunuz. Cazibeyi kutsiye Dairesi ne kadar muhteşem. Cazibeyi kutsiyet dairesini düşünün Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın. Cibril dahi o bezme, teşne adeta, onun içinde o da istifade eder. Ya Cibril, Allah buyuruyor, sen alemlere rahmet olarak gönderdim. Sen bu rahmetten istifade ettin mi? Evet, ben de istifade ettim. Zira akıbetimden emin değildim. Kur'an bana emin deyince emin oldum ben de. Kur'an şöyle dedi. فَلَا وُقْسِمُ بِالْخُنَّةِ الْجَوَارِ الْكُنَّةِ ve leyl izâ as'ase ves subhî izâ tenfes. İnnehu la qawlu rasûlin kerîm. Zî kuvvaten 'inde Cibril anlatılıyor. Mütaîn sem'en emîn. Hem itaatlı hem de emniyettedir o. Senin sayende Kur'an gelince ben de teminata ulaştım. Artık akibetinden endişem yoktur eminim. Allah'a hamdolsun melekleri içine alan vasi bir rahmet dairesinin temsilcisi Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın ümmeti olan sizler nasıl teminat altında bulunan bir daire içinde bulunuyorsunuz idrak edin yine onun ifadesi olan rahmet ayında idrak edin yine onun ifadesi olarak ümmeti merhumu olarak idrak edin Yine onun ifadesi olarak, onun ifadeleri içinde, rahmet ilahiden istifadede en birinci olanlar olarak idrak edin. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'a ümmet oldu Ramazan-ı Şerif rahmet ayı. Siz rahmet ümmeti, o rahmeten lil alemin, Kur'an alemlere rahmet, siz ahirette ümmeti merhume. Nasıl hepsi bir araya gelmiş hadisin nesri içinde. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ O bütün alemlere rahmet. Peygamberlik manzumesi onunla sona eriyor. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Şahadet ederim ki Hz. Muhammed aleyhisselatu vesselam Allah'ın şanlı, muhteşem resulü ve nebisidir. Abdi ve resulüdür. Onunla İslam dini kemale ermiş. Bütün ağaçlar meyve vermiş. Bütün yeşillikler kemenzar haline gelmiş. Bütün çiçekler çiçek açmış. Dünya bir gülistan'a dönmüş. Beşer zihninde ve düşüncesinde içtimai yapıda Haristan adına harabe adına, hirvanilik adına hiçbir şey kalmamış. Her şey mamur ve her taraf umran haline gelmiş. Hazreti Muhammed sayesinde sallallahu aleyhi ve sellem, Allah el yevme ekmeltu lekum dínekum ve etmemtu aleykum ni'meti. Bugün ben dinimi tamamladım diyor. Veda haccında, hayatı nebi gruba meylettiği zaman, ilk ve son haccını yaparken... Güneş dağla dudak dudağa geldiği hengamda, adbanam devesinin üzerinde, insanlığa son sözlerini söylerken, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a semadan vahyi geliyor, göklerin dudakları açılıyor, kalbi baki, nebevi, ilahi alemden gelen hakikatlerle neşve, ve vecd içinde kendinden geçiyor. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ lekum د۪ينَكُمْ Bugün sizin dininizi ikmal ettik. Eksiği, gediği kalmadı. İlave edilecek bir tarafı kalmadı. Taz tamamdır bu iş artık. وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي Nimetimi tamam size verdim. Bundan öte verecek olanlar siz dersiniz. Bu nimetin şükrünü eda edecek siz dersiniz. Bu yolun yolcusu olacak siz dersiniz. Şükredeceksiniz ki ahiret gibi büyük bir nimetle Allah nimetini artırsın. Huatmam tu aleikum ni'mati, wa radhi tu Yol yöntem sistem ve nizam olarak İslam'dan razı oldum ben buyuruyor. İslam'dan <gülüyor> razı oldum, Müslümanlardan razı oldum, Müslümanlıktan razı oldum. Daireyi kutsiye içine girdiğiniz zaman. Vicdanınız şükrüyecek, kabaracak, heyecan duyacak. Allah'ın sesini içinizde işiteceksiniz. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ da. Bu öyle büyük bir nimet ki, Hazreti Ömer'le karşılaşan bir Yahudi bir gün şöyle diyordu. Ey Allah'ın Peygamber'inin halifesi, Kur'an'da bir ayet var ki biz Yahudi cemaatine o ayet nazil olsaydı, Buhari Müslim'de, biz o günü bayram ederdik. Hazreti Ömer sordu o hangi ayettir? El yauma akmaltu lakum dinakum. Hazreti Ömer tebessüm etti. O ayetin nasıl nazil olduğunu, nerede nazil olduğunu, hangi hava içinde nazil olduğunu maşeri Müslüman çok iyi bilir. İslam cemaatimizler çok iyi biliriz buyuruyordu. O gün cidden bayramdır. Ama öyle bir bayram ki geldiğinde aynı zamanda büyük bir hüzün de tomurcuk halinde bulunmaktadır. Çünkü bu aynı zamanda Hz. Muhammed'in grubunu da ifade etmektedir. Onu düşünürken o bayramı bir de arkasında burkuntu vardır. Zira bir vazife ile tavzif edilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bir din, bir sistem getirmiş Allah'ın emriyle, tebliğ ve talimde bulunmuş, âlem kabul etmiş o vazifesini yapmış artık gel bana hitabını intizar ediyor. Onunla her şey tamam. Burada esas arz edeceğim şeyi arz etmedim. Hz. Muhammed'le her şey tamam. Diğerlerinde eksik miydi? küre Arz'ın bir şehir haline gelmesi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la oldu. Vesselam'la oldu. Eskiden her cemaata, her kabileye, her kilana bir nebinin gönderilmesinde zaruret vardı, beşerî zaruret. Allah için değil, beşerî zaruret. Zira Çin'deki bir peygamber gelip Hint'te bir vazife ile kendisine yüklenen bir vazife ile vazifeli kılınsaydı, onu bir hakkını edemezdi. Türkün peygamberi, Arap'ın peygamberlik vazifesini tahammül edemezdi, yüklenemezdi.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 ve milletlerin devletlerin birbirlerine ak anlatma kavgası olmayacak. tabakatı beşer muharebesi olacak. Amerika'da Çin'in meselesi Çin'de Amerika'nın meselesi ve bunlar bir günde de verecek. Onun için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beşerin gelişmesi safasında rastladığı nokta girizgah varyant tabakatı beşer kavgasının meydana geleceği varyanttır. Onun için Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam her peygamber bir cemaate, bir kabileye gönderilmiştir. Ve bu'itü ilennâsi kâfeten. Ben bütün insanlara gönderildim. Kur'an-ı Kerim ve ma erselnâke illâ kâfeten Seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Niçin? Çünkü artık tabakatı beşer kavgası var. Çünkü küre arz bir şehir haline gelmiştir. Amerika'da olup bitenleri uydularla burada seyretmek mümkindir. Hatta yıldızlarda olup bitenleri burada seyretmek mümkündür. Hele ileride tekniği meydana getireceği şeylerle siz, bütün ulum ve fünunun pozitif ilimlerin üzerine eğerini koyup oturan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün ihtişamıyla göreceksiniz. Ne güzel ifade eder o, her şeyi tamamladığını, bir kafiye gibi geldiğini ve eksik gediğini tamamla, tamamiyle onunla tamamı erdiğini ne güzel anlatır sahih hadisinde. Mesteli ve mestul ummi, k mestil rjulin bna beiten illa maudaa labin labinetin, fajala nas yatufun ve yajabun faykoolun hal la udaat hadi labina.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 kubbe i İslam Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam sayesinde yıkılmadan kurtulmuş. Temsildeki derinliğe bakın. O gelmeseydi Adem'in adını duymak mümkün değildi. Şairi şehrimiz ne güzeldir. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Peygamberler dahil o masuma bütün beşer medyundur. Ya Rabb mahşerde bizi bu ikrar ile haşret. Amin. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam bağlayıcı son taş, taş ne kadar çirkin bir hemta elmas. Bu altından, gümüşten, zümrütten, yakuttan İslam kubbesini en son olarak bağlayan bir ta elmas. Bunun adı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedur Resulullah derken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 yer yer İslam'ın tarifini vermiştir. Risaletinin muktedası. Buhari Müstesna Kütübü Kamsa'da Hazreti Talha şu hadisi rivayet eder. İslam'ın tarifi adına. Bir bedevi geldi resul Ekrem aleyhissalatü vesselama İslam'ı sordu. İslam nedir ya Resulallah dedi. Allah Resulü buyurdu. Salavatul kams fil yavm ve leyle. Günde beş defa gece gündüz namaz kılmak. Hel aleyya ghairuhun. Başka yapacağım bir şey var mı ya Resulallah İlla la illa Hayır, ancak nafile yaparsan o vardır. Senin vazifen günde beş defa beş farz namazı kılmak. Daha var mı ya Resulallah Hayır, sen yaparsan nafile kendinden yapmış olursun. Sevap kazanırsın, hakkın rızasını kazanırsın. Hadisin ifadesiyle Allah gören gözün, işiten kulağın, söyleyen ağzın, tutan elin olur celle bu. Zekat. Zekatı tarif etti Allah Resulü. Hel aleyya gayruhun? Bundan başka vereceğin bir zekat var mı? La illa entesavva. Hayır, ancak nafile yaparsan, sadaka verirsen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 Ve anna Muhammed'e Rasulullah. Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü. Ve tukima salat ve tu'ti'z zekat. Namaz kılma, zekatı eda etme, hacca gitme, ve tasum Ramazan ve ta'ajjal beyt in ile sebebiyle. Burada daha geniş bir tarif buluyoruz. İslam'ın erkanının tarifini buluyoruz. Arz edeceğim ben onu. Esasen bütünüyle kelime-i için içinde her şey mündemiştir. Ama tafsilatını yapacağım, arz edeceğim. Bezrar daha değişik bir tarif getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Fahri kainat Efendimiz şöyle buyuruyor. El-İslam semâniyetu eshum. İslam beş parça, beş hisse. Tirenkçe ifadesiyle beş kategoride ele alınması beş bölümde izah edilmesi mümkündür. Es-İslam sahmun. Es-salatu sahmun, vez-zekatu sahmun, ves ve, sahmun, ve beyti sahmun, ve'l-emru bil-ma'ruf sahmun, ve'n-nehyu anl ve la İslam 8 ayrı bölümden, ana bölümden ibarettir. Beş erkanı İslamiye, üç müeyyidat. Beş erkanı ı İslamiye, üç müeyyidat. Sekiz sehimden ibarettir. İslam bir sehimdir, yani kelime-i şehadet. Namaz bir sehimdir, bir hisse. Oroç bir hissedir. Zekat bir hissedir. Hacce, ziyaret etmek ayrı bir hissedir. Emru bil maruf ayrı bir hisse. Nehyanil münker ayrı bir hisse. Cihat ayrı bir hissedir.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 İşte bundan ötürü Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inkiyat edecek, başka kapılardan gözümüzü, arzularımızı, emellerimizi kesecek, her şeyi ona bağlayacak, her şeyi onda bulma havası içinde olacak. Allah'ın tevfikiyle, men talebe ve cedde ve cede fehvasınca, talep edecek, ciddiyet gösterecek ve bulacağız inşallah. Kısa manasıyla ileride arz edeceğim hususlara dikkatinizi çektim. Sırasıyla bunların hepsini imkana elverdiği nisbette size şerh edeceğim. Ama bu manzumenin en birincisi olan kelime-i şehadet, teberrüken anlatmak istiyorum. Kelime-i şahadetin mevzunu Allah'a ve peygamberlere iman mevzuunda safsıyla anlatmıştım. Belki bir sene bu işin üzerinde durmuştum.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 bent gibi mahfaza içinde bir birtak konu verir. Ve bu ufacık şey, cirmiyle hacmiyle ufacık şey, yığın yığın temessül etmiş günah defterlerine ağır geli verir. Birdenbire bütün defterler yukarıya kalkı verir. Hesabın dehşeti altında şaşkın bu manzarayı seyreden insan, bu da ne ya Rabb'idir? Allah Celle Celalü şöyle buyurur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 Kendine gelince ya bazer beş şiir dedi. Müjde. Etani Cibril febeşşerenim. Ennehu men ma telâ yüşrik villâhi şey'en dekhalel cennet. Cibril bana geldi ve müjde verdi. Dedi ki bir kimse kelime-i ve kelime-i tevhid ahdü peymanına, sadakat içinde ölürse, yani Allah'a eş ve ortak koşmayarak ölürse cennete girer. Abu Zer diyor ki dedim va inzena ve insarak in zina etse hırsızlık yapsa da girer mi va inzena ve insarak in zina etse hırsızlık yapsa da girer tekrar ettim ya Resulallah va inzena ve insarak va inzena ve insarak in in zina etse hırsızlık yapsa da girer Dördüncü defa Allah Resulü va inzena ve insarak in ala ragmi an Abi derrim buyurdu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 Bu söz kısa addı zatında fakat çok derin. İnanmam lazım benim bunu söylemek için. Eşhedü en la illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve İnanmam lazım bunu söylemek için. Bunu söyleyeceğim ben. Bana biraz mehil ver dedi. Ne anlatıyordu ahşap bununla? Nefsim gibi bazı kemtalih kimselerin söylediği gibi söylenmeyecek bu. Söyleyecek fakat ona sadakat içinde olacaksın. Muhtevasına şuurunu bağlayacaksın. İnhirap Öyle söylüyorsan söyleyeceksin. Şakası yok bu işin. Söylediğin zaman bir sistemi kabul etmiş olacaksın. Her şey o mukaddes kelime içinde mündem iç. Ama onun içine girerken doğru girecek miyim, girmeyecek miyim mehil alıyor düşünmek için adamım. Buneyribni ve hep de mehil almıştı. Sabbani ibnü Meyye ibnü Halef de Resulakem aleyhissalatu vesselamdan mehil almıştı. Her şey onda mündemiç. Kelime-i şahadet, kelime-i tevhide geldiğimiz zaman minarelerden aynı ses yükselmeye başladı tevafuk olarak. Ben la ilahe illallah derken yüzlercesiyle beraber müezzinlerde La ilahillallah diyecekler. Şairi şehirimizin ifadesiyle, o ezanlar ki şahadetler dinin temeli, ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Cenab-ı Hak bu sesleri kesmesin. La ilahillallah da her şey müdemiş. Allah dediğimiz zaman neler ifade ediyor Allah Celle Celaluhu. bu. Arizvami Kur'an tefsirinde.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 Avamca bir tarzı ifadedir ama... Fakat iştikakına bakan yönüyle bu enteresandır. Avam nereden çıkarmıştır bunu? Herhalde fuhul-ü aksederken meseleyi yanlış al almıştır. Sar filmine göre Allah kelimesine iştikak tanıyanların meseleyi bir izah ediş tarzları vardır. Allah kelimesi ya ilahtan müşraktır. Elehe'ye her şeyi rica etmek lazım elehe ve elihe elehe recülün elehe fasîletün veya elehe fasîletün dediğimiz zaman elehe bir adam itmeenne elehe recülün itmeenne ve sekene diyoruz. Adam üluhette bulundu. Adam ilahi bir şey yaptı. Bunun manası şu demektir. Sükunete erdi ve itminana kavuştu.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 İnsan Allah'a gitti, dayandı. Melce ve menca olarak onu bildi, buldu. Değişik bir harekeyle, Elihe, teheyyere, insan şaşırdı, kendinden geçti. Zat-ı takdir edemedi. Elihe, bir diğer manasıyla, istecebe, görünmez hale geldi, mabudu mutlak olarak. Kelime-i tevhidi söylerken, kulluk manzumesine ait her şeyi,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 La ma'budu illa Allah. Balillah fa'budu. Sadece Allah'a kulluk yap. Ebed dediğimiz zaman Allah kelimesinin kökünde bunu da buluyoruz. La melca ve la menca illa ileyh Allah. Allah'a güven ve dayan. Beşeri yükünü Allah'ın vapuruna koy. Allah'a itimat et. Böylece huzura kavuş. La mustecara ileyh illa Allah. Allah'tan başka dayanılacak, güvenilecek, sığınılacak yoktur. Ve Allah insanları hayrete sevk eden bir varlıktır. Sıfatları karşısında dehşette kalırsın, idrak edemezsin. مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوبُ Sen hakk ile bilemedik ey maruf-u mutlak! مَا hakka حَقَّ اِبَادَتِكَ ya مَعْبُودُ Sana hakk ile ibadet edemedik ey mabud!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 Her şey la ilahe illallah da mündem içti ama meseleyi çoluk çocuğa anlatmak için tenezzülatül ilahi oldu. Beşerin idrak seviyesine ifadede inildi. Hakikatlar onlara anlatıldı. Mevzuda arz edecektim. İslam meselelerini ele alırken inşallah üzerinde dururum. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in gümlü ve hayrı içinde bizleri de bereketli kılsın. Amin. Hutbede devam ettireceğim şey müstesna. Burada iki küçük hususa dikkatinizı rica edeceğim. Her defasında unutuyorum. inanın belki beş altı aydan beri ben içeriye girerken ayağa kalkıyorsunuz. Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Siz de Allah'a sığının. Ben nefsinden emin değilim. Siz kalktığınız zaman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 Önümüzdeki hafta Enstü veya Imam Hatip Derneği burada vaaz edeceği için belki ben başka bir tarafa giderim, vazım olmayacak ama yine de pazar günü vazına yetişmeye çalışacağım. İkincisi de bu, bunu duyurmuş olayım. Dillahil Fatiha.